Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahman Suresinin ikinci bölümü. Bu bölümde elhamdülillah Kur'an'daki mucizeler beden çıkmış oluyor bugünkü konumuzda inşallah. Es-Seynid rahim. es-marrahim. <bilgilerim> Rabbül ve Rabbül mağribeyin Allah-u Teala Mevlamız İki doğunun da, iki batının da Rabbidir. Rabbül maşrikayni, iki maşrık. Arapçada doğuya şark denir. Şark, garp, şıma, cenüp. Dört ana yön. Mahşrik, isim mekandır. Güneşin doğduğu yer anlamaya geliyor. Burada Mevrem bize buyuruyor, Allah Celle Celaluhu Rabbül iki doğunun Rabbi Rabbül Meğribeyni iki batının da Rabbi neden burada acaba? iki doğu iki batı geliyor acaba tefsir-i kebirde bu şey açıklıyor Meşriki şemsi ve kameri ve meğribihima diyor çünkü suyundan baştan geçmişti, eşyem su, böyle kalır bir husban geçmişti. Güneşin de doğduğu yer ayrı, ayın doğduğu yer ayrı, battı ayrı. Demek ki iki doğudan mahsat burada, bu bir görüşe göre tefsir-i kebirde, güneşin doğduğu yer ile ayın doğduğu yer. İki battı amaç nedir? Güneş'in battı yere ile Ay'ın battı yer. İkincisi meşr Şita ve Meşr-ı Sayf. Yazın doğusu başka, kışın doğusu başkadır. Üçüncüsü ki bu daha sahi Ev tesniyetün fî manel cem'i. Burada tesniye geliyor. Şimdi Arapçada müfet, tesniye cemi denir. Yani tekil, ikileme ve çoğul olmuş oluyor. Türkçe'nize bu yoktur. Burada Mevla'nın bizlere tesniği ile buyuruyor. Yani ikiliye Mevla'nın buyuruyor. Fimale cem'i bunda amaç diyor, çoğuldur amaç. Yani doğular, batılar anlamına geliyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in diğer Adi Kerim'in bunlarda burada kuvvetleri bu görüşü. Mevla'nın bize buyuruyor yine, Saffat ayet 5'te. Esselamillah. Rabbüs semavati vel ardı ve ma benihma ve Rabbül meşarik geliyor burada. Rabbüs semavati vel ardı Allah zilecalü göklerin yerin Rabbidir. Ve ma benihma aradakilerin de ne varsa ve Rabbin Meşarik Doğuların da Rabbi. Burada Meşarik Meşrik'ın çoğuludur Yani Doğular anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor bizlere allah Teala Doğuların da Rabbidir. Yine Meşarik Suresi'nde de orada da bari bir Rabbi diye. Çoğuların geliyor orada da. Şimdi bunu amaçla muhteremler cemaatimiz allah Teala Mevlam doğularında Rabbi batılarında. Doğular burada çoğul geliyor. Çünkü dünyada her zaman her yer doğudur. Sürekli doğulur böyle. Hep değiştirir böyle. Dünya döndü etrafında etrafımda. Diğer, yana, diğer yana batı olur. Eğer dünya dönmeseydi ne olurdu? Dünyanın bir tarafı sürekli doğu olurdu, buna zıttı batı olurdu. Güneşle bakan yüzü dünyamızın doğu kısmı orada hayat olmazdı. E gece olmayınca, bir serinleme soğuk olmayınca yüzleri aşan bir ısı olurdu doğu tarafında. Sürekli güneş olunca orada ne ekin olurdu, ne bitki olurdu, ne orada insan yaşayabilirdi. Hayat olmazdı. Buna karşın batı tarafı da devamlı karanlık gece olacağı için hiçbir için, Orası da buzul haline gelirdi. Denizler donardı. Hayat olmazdı. Demek ki dünyanın dönüşüyle ne oluyor? Sürekli batı doğu yer değişiyor, değişiyor böylece. Burada mevlam buyuruyor. Allah Celle Celalühü doğuların da Rabbi, batının Rabbi. Demek ki doğuda başka kurallar anda geçiyor, Batıda başka kurallar geçiyor anında. Bakın, doğuda başka kurallar. E, güneş doğduğu yerde hayat o gün yeniden başlıyor. Kuşlar kalkarlar, tavuklar kim çıkarlar, Hayvanlar da çıkarlar doğal olarak yaşantıda. İnsan da yatan kalkarlar. Nedir bu? Yine bir gün, yine bir alem yeni bir hayat yani mahşerden canların kalkışı gibi yerden çıkışı gibidir e, gecede ne oluyor Diyarıda batıda da gece oluyor orada orada da başlayıp kurallar çalışıyorlar böyle akşamdan sonra hayat duruyor kuşlu yuvasına çekilirler bütün canlılar her canlı doğal olarak yuvasına çekilirler hayat başka hayat olur burada yani bunlar yönete yönendiren mevlamızdır Febiyyi âlâ tükezzibân. Bu adıken çok geliyor burada. Ve lan bu soruyor. Febiyyi âlâ-yı rabbiküma tükezzibân. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Bu dünyanın dönüşünü mü? Doğu batıyı mı? Allah'ın huviyetini mi? Merecel bahreyni yente kıyan. Merecel bahreyni. Merece Ersele anlamında Allah-u Teala sallı gönderdi. Neyi? El-Bahreyni iki denizi. Allah iki denizi salı bıraktı. Yente kıyan birbirine kavuşmak üzere. Yani akıntıları vardır. Akıntı vardır. Birincisi akıntı yapmazlar iki denizde. Ama Mevlam buyuruyor Beynihüma <gülüyor> berzehûn Aralığında berzah var ama. Nedir berzah? Görünmeyen gizli bir engel var. İki deniz. iki deniz. Ve o an bunları birbirine salıyor. Yani akıntı halinde. Birbirine akıyor, akıyor birbirlerine Ama aralığında berzah var. Berzah. Mesela kabir hayatında berzah alem denir. Da. Bu bir gizli bir alemdir. Lahib kıyan büyük denizin suyu bir beneme karışmazlar. Mevla buyuruyor. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'de, aşağı yukarı bin sene önce, bakın Nedir bu şimdi? Tabii Kur'an-ı Kerim peygamber e geldiği zamanlar, peygah her peygamber bütün fenni bilir, tek tek bilir her peygamber. Ama o dönemin Müslümanları tabi anlamaktan yoksundular bunlar. İki denizin suyu birbirine akıntı hale aldıklar halde ama birbirine karışmazlar. Anlar nedir acaba? Tabi onda bunu zaman çözemediler bunu? Hatta çok zamanlar çok, çok felsefeciler bu adı kelimeye karşı çıkmışlar. Hayır demişler, hayır beriş olamaz demişler. Yani iki denizin suyu birbirine aktı halde bunların karışması mümkün değil imiştir. İnkar etmişler bunu Ayt-i Kerime'yi bazı felsefeciler. Peki sonra ne oldu? İşte günümüzde Erhanallah, bu Kur'an müddeti ortaya çıktı. Sahabe-i Kiram Hazretleri Allah razı olsun. Önceki Müslümanlar ne yapmışlar bunlar? Bunları peygamberleri görmüşler, peygamber sohbetine bulunmuşlar, o havayı atmosferi solunmuşlar, mucizeyi yaşamışlar bunlar. Biz şu anda tabii o dönemde çok uzaktayız. Bizim de hakkımız var, mucize görmeye hakkı bir hakkımız var. İşte bir, bir mucize muhteremler. Bunu yaklaşık 50 yıl önce. Yani 1962 yılında Alman bilim adamları su araştırmaları olan bilim adamları Aden köprüsü ile kızdenizin birleştiği Mende Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Alman bilim adamları yaklaşık 50 yıl önce Aden Yemen'in gününde biliyorsunuz. Aden Körfezi ile Kızdeniz'in birleştiği Menderes Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Bunlar dikkatini çekiyor. Kızdeniz dünyada en yoğun tuz olan denizdir Kızıl Deniz. En yoğun tuzu Kızdeniz'in. Ben şahsen orada bir gün çok teremiştim Cide'de. Kızdeniz'in biraz gireyim de bir şey şöyle ayağımı sıvayarak Yüzümü terim yıkayayım. Yüzümün terinden suyun te tuzu çok daha fazlaydı tuz oranı, daha tuzuydu bana. Buna dikkatini çekiyor. Kızı denizin tuz oranı fazla. Daha nedeninde benim tuz belirli. Kızınızda 5 beşten 9 fazla akı, tatlı sular gelmiyor fazla oraya. Orada devamlı çek olduğu için devamı buharlaşma oluyor tuz oranı fazlaşıyor buna ben. Bunu araştırıyor bilim adamları, kızınlıkta tuz oranını, onlar bunları inceliyorlar bunlar. Bir de Hint Okyanusu, ben de bazıları onu inceliyorlar. Kızı deniz ile Hint Okyanusu birbirine karışmadığını bunlar, bunu saptıyorlar kesin olarak, bilimsel olarak O zaman tabii bu dünyada bir yan uyandırıyor dünyada. O zaman bu, yani iki denizin birbirine aktığı halde. Fakat sonra birbirine karışılması bir yan kuvvetlendiriyor. Bu olay üzerine meşhur Fransız kaptanı vardır. Kaptan Kusto diye vardı yani. Öldü tabi kendisi. Bu Kaptan Kusto da Fransız Deniz Kuvvetleri'nde yarbaymış. Fakat araştırmayı sevdiği için serbest çalışması için oradan ayrılıyor. Kendi araştırmayı vermiş. Bu Kaptan Kusto Alman bilim adamlarının boğazında iki denizimle karışmadığını tam kesin olarak bunu ispatlayınca bu da merak ediyor. cebe Tarık Boğazı'nda ben de barışımı yapayım diyor. Akdeniz'de Atlı Okyanusu'nun birleştiği yüve Tarık Boğazı'nda. Yeni arkadaşını alıyor. Önce Akdeniz'in suyunu Atlı yakın bir yerde Akdenizini inceliyor. Nasıl inceliyor? Suyun ısı derecesini, Akdenizdeki ısı derecesini inceliyor. Bunu kaydediyor. Akdeniz suyunun tuzluk oranını, yüzde kaç o tuzluk oranı varsa bunu inceliyor iki. Üçüncüsü Akdeniz suyunun yoğunluğunu ölçüyor. Dördüncüsü Akdeniz yaşayan canlıları inceliyor. Yani gözümüzün göremediği kadar ufak canlılar var burada. Bütün bunlar inceliyor, geçiyor altız okyanusuna geçiyor. Hemen yakın, bazı yakın yerden. Onun da okyanusun da ısısını ölçüyor, tutmuyor ısı. Birbirine yakınlar böyle. Hatta adeniz sürekli 89 akıntı halde, akıntı olduğu halde, olduğu halde akıyor. Akdeniz'in ısısı bundan farklı. Tuzluk oranı farklı. Yoğunluğu farklı. Geçeyen canlar farklı. Tekrar inceliyor. Bir en yakın inceliyor. Gözüne bakıyor. Akdeniz'in suyu okyanuslar böyle akıntı halde, kuvveti gördüğü halde ama akmıyor bile karışmıyorlar bunlar. Böyle. Yani Altyazı yok ki karışmadığını var böyle, kesirler bunu, bu da bu kanıtlıyor, ispatlıyor bunu. Tabii çok şaşırıyor şimdi, Kaptan Kusto, Fransız. Vallahi bu şaşırıyor. Bunun dostu bir Fransız profesörü varmış, dostu, arkadaşı, yakını. Bu konuyu buna açıyor, şaşırılıkla. Yani böyle bir şey olabileceğini, tahmin etmediğini ama kesil olduğunu bilimsel olarak, bunun onu söyleyince... Diyor ki Fransız dostu profesör bu kaptan Kustaya, o kadar merak etme diyor. Bu diyor Müslümanların Kutsa Kitabına var mı konu diyor. Var mı var. Nerede işte filan filan yerde. Ona numarasını veriyor. Hemen bunu alıyor Rahman Suresi alıyor. Daha birkaç yılda var bu aynı konu bu konu var orada. İnceliyor bunları. Kuran-kerimde bunu görünce bu konu Allah kelamıdır. Bunu Muhammed yazamaz, o şöyle şey Allah kelamıdır, hak kesitir diye Müslüman oldu mu kendisi. Yalnız ölüden sonra cenazesi kilisen kaldırıldı. Neden kaldırıldı, Bilemiyorum orasını. Tahminim belki de ailesi ölüseldiler, istemiş olabil, olabilir belki kendisini. Yalnız Müslüman oldu kesilmiş Müslüman oldu ber. Bunu konaklını görünce. İşte bakın adı cemaatimiz. Eğer İncil'de böyle bir şey olsaydı bir mucize Yani iki denizin birbirine akıntı kıraldı, akıntı olduğu halde buna birbirine karışmadığı konusunda İncil'de bir bölüm olsaydı dünya Hriste da bu konu üzerine. Böyle. Elhamdülillah kitabımızda bir bu mürzede rubleye. Neden çıkmışım mürsede? İdris abi biraz soruyor. Rabbinizin hangi nimeti anlarsınız? Yani bunu göz göre artık ilahi nimeti nasıl anlarsınız? Yahrucu binhüme lü'lü ver merjan Yahrucu çıkar, çıkarılır. Binhüme iki denizden de el lü'lü, lü'lü inci anlamı geliyor Türkçe ve mercan mercan Türkçe yine mercan böylece. buradan çıkarıyorlar. Denizden çıkıyor bunlar. Yani doğa gerçek inci mercan denizden. Nasıl çıkıyor bunlar? de gibi kabuk hayvanlarının sadefinden çıkar bunlar böylece. bu sadef nisan ayında suyundan çıkar ağzını açar. Nisan yağmurunu bir damla alır, ne kalırsa bu inciye dönüşümün bedeninde bakmıyor. Hatta bir şair şöyle yazıyor, şairin birisi, ebr Nisan'dan sadef Dürdane efil yapar diyor, bakınız. Ebri Nisan'dan. Nisan yağmuru ama daha onun içinden sonra girer nisan, gerçek nisan girer. Nisan yağmuru, berekettir bakınız. Diyor ki, ebri nisandan, ebri bulut anlamına geliyor. Nisan bulutundan, yani yağmurundan, sadef, sadef, dür tane yapar diyor. Dür, inci demek, farşa. Efi, yılan anlamına geliyor. Efi sem yapar, yılan da zehir yapar diyor Demek ki ne abi yılan ağzını açıyor insan yağmuruna, onu o zehir de dönüşüyor bedeninde yılan'a. Onda. Saref ağzını açıyor, o nesin yağmuru alıyor. Hatta kaç damla alırsa, inci tanesi oluyor müttermiler. Yani dür dana demek ki dür inci farşama farşa. Türkçe inci, Arapça lü'lü farşa da buna da dür der. Dürdan danı dan, dan, Biliyorsunuz meviti de bu konuyu geçiyor. Ol sadeften doğdu, öldür dürdanesi evet. diye. Ol sadeften doğdu. Burada bakınız ne yapıyor? Meviti'nin müellifi yazarı Hazreti Aminem alemimizi bir sadef yönetiyor. Ol sadeften doğdu, öldür dürdanesi, inci tanesi Peygamber'e göre vereceğim. Ve lehün cavaril minşatı fil bahri keli alam. Ve lehü Allah azejalü, on emindedir en cavarı cevar Cavar tefsiri kaldı Beyzabide şöyle diyor es süfünü. Buradaki cavar diyor süfün gemi demektir. Sefine gemi süfün de geminin çoğulu. Burada el-cevar diyor cem cariyetin carinin çoğulu. Cariye, hadi gime anlamına geliyor. Aslında cariye hareketle yürüyen anlamına geliyor böyle. El-münşeatü yapılan yüksek gemiler, filbahri denizde kel-alem dağlar gibi gemiler. Bu ayet-i kereme, bu da mucize bakınız. Bu ayet-i kerame Resulullah Hazretleri geldiği zaman, evet dünyada gemi vardı. O dünyada gemi vardı. Ama nasıl gemi vardı? Küçük yelkenli gemiler bazı o zaman o dönemde. Buradan Melah'ın buyuruyor. Fil bari kel e Dağlar gibi, tepeler gibi, yani dev gemiler, dev gemiler denizde gezecekler. Gezecekler bununla bakın. İşte günümüzde bunda gördük. Dev tankerler, dev gemiler böylece denizde gezen yüzen gemiler bunları da gördük böylece. Burada velehül şahidetin başında Allah'a aittir, onundur bunlar. Yani gemi Allah'ındır. Bu da bakın şu anlamlı. Önce evet günümüzde gemiyi insanlar yapıyor tersanede ama Gemin ham nedir? Mesela keresle başta, ağaçlar. Ağacı yaratan kim? E toprakta demir yaratan kim? Bunu yaratan kim bunlar? Sonra insana bu yeteneği veren kim? Mesela insan oğlunda şu parmakları olmasa, düz olsa, insan gemi yapamaz. Toronik'te olmadı insan. İnsan pes ama parmakları olmasa böyle. 5 parmak var. Beşi bir değil de böyle. Ancak dengeyle bir akıllı. Şey bir de eğer parmaklarda eklem olmasın düz olsun yine insan işabınmaz. Parmaklar beş parmak var. Eklemler var. Bir de ne var? Deriler gergin değil. Deri gergin değil. Eğer deri gergin olsun insan bükemez yine böyle. Demek ki evet insanoğlu bugün gemi yapıyor ama Geminin hammadesi olan kereste, demir, çelik bunda yaratan kim? İnsana fiiz olarak şekil veren kim insana? Parmağı veren? İnsan beni yaratan kim? İnsan bütüne veren kimdir acaba? Adam Allah'ın oğulları bile o dönemde bile gemi yaptılar. Nasıl gemi yaptılar bunlar? Baktığı ki bunlar dereler var, akarsuları var. Karşı geçirmesi gerekiyor. Tabi zor. Söylüp geçecekler yüzerek karşı geçecekler. Zor bunlara. Baklar bunlar. Bazı ağaç kütüklerini su getiriyor. Su getiriyor ağaç kütüklerini. Demek giderler? ağaç kütüklerine batmıyor. Ne yaptı bunlar? Beş on tane bağladılar. Ağaçların sırlarıyla ipi yok onda Bağladılar. Bir sal oldu. Üzerine bindiler karşıya geçti muhtemelenler. İlk olarak yapan, modern gemi yapan, Nuh Aleyhisselam'dır. İlk gemi yapan Nuh Aleyhisselam'dır. Allah'ın emriyle Cerrah'ın o büyük gemi yaptığı kendisi. Yine belem burada soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Gerçekten eğer Mevla suya bir yoğunluk vermese eğer suyun bir kaldırma gücü olmasa burada bir gemide deniz ulaşımı olmasa çok ama çok güç ama çok güç denizden karşı geçmek için ne gerekiyor? bütün denizin dolaşma gerekiyor karşı geçmesi için yıllar gerekir bazen mesela bir alt denizde kişi mesela Kıbrıs'a gidecek ne deniz için Kıbrıs'a? ve alam soruyor Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yani Gemde bir nimettir. Kullümen aleyha fan İş buraya gülü amaçlığında Kullümen aleyha Dünya üzerinde olan hepsi. Kullümen aleyha fan Dünya üzerinde kim varsa hepsinedir Fan, fanidir ölecektir geçicidir. Demek ki yeryüzüne üzerine baktığımız zaman, baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir taraftan doğa, ağaçlar, yeşillikler, çiçekler, hayvanlar, uçan kuşlar, balıklar ve insanlar. Hayat ve devamı gidiyor. Peki bunlar kalıcı mı? Hayır diyor zaten. bunlar kalıcı bunlar böyle. diye bence bunlar çamın dallarını bence bunlar. Çam baktığımız zaman çam yazın da yeşildir, kışın yeşildir. İnsan zâdır ki hiç çam yapan dökme onu deriz. Halbuki döküyor. Çam yaprağı sararır, kurur, dökülür ama hemen yeni yeşil başkası böyle. Bu ilk anda görülmüyor. Sanki çam yapan dökme bir görüntülür. Dünyada işte buna benziyor. Ağaçlar çürüyorlar. Çekler solup kuruyup gidiyorlar. Hayvanlar ölüyor. insan ölüyor. Ama aynı çam dalları gibi bir taraftan kuruyup gidiyor. Zaten yenisi yetişiyor. Yani bu güzel batmıyor evvelece. Ama tabi gün gelecek ki bu olay birden olacak, yani olayın olacak birden olacak. Sadece. Yani insanlara bakarsa baksın, her şeylerinde damgalanmış Bu fani dir, fani dir, bu Bir insana baktığımız zamanlar nedir bu insan? aslı? Toprak maddeleri idi. Bir Eylül'de öyle ölebiliyor. Nereye baksam orada Allah görün bakma. Nereye baksam Allah'ı görür. Allah'ın kudretini, azametini, sanatını görür. Hikmeti görür. Yani böyle. Bir insan, neydi bu insanın aslı? Ya, toprak maddeleri idi. Yoktu insan hayatta. Mesela 25'ten bir genç. E, 20 yıl önce yoktu dünyada böyle bir insan yoktu. Yoktu böyle bir insan. Toprak maddeleriydi. Elementlerdi. Ve ne yaptı bunu? Yağmur yağdı, çamur oldu. Bu emildiği bir köktüre tarafından... ...beve sebze oldu, yenildi, içildi... ...anababanın içerisinde kan oldu, hücre oldu... ürün hücresi oldu, ana rahmin'e düştü... ...diye geldi. Toprak maddeleri. Demek ki şu anda bir insan genç olabilir... ...zinde olabilir, soğuk olabilir... Güzel olabilir. Erkek kız. Her şey olabilir. Ama bakma gerekiyor ki Allah'ın da kudreti var onda. Allah'ın kudreti var onda. Böyle. Peki sonra ne olacak? Gene geri dönüş olacak. Yaşlanacak. Efendim kuruyacak saç sakalları bir gibi topa dönüşecek muhtemelenler. Mevla abim Ne kadar yeryüzünde canlı varsa her biri bunların fanidir. <gülüyor> ve bu kahve rabbike zün celali vel ikram. Ve yebka ancak baki kalan, ebedi kalan ve rabbike Rabbin azameti zatıdır Mevlamız'ındır. Öyle Mevlamız'ın zatı ki zül celali vel ikram. Hem celal hem ikram sahibi. Zül celal, azamet, kudret Diyedin yapan, bir onun, bilip onun var yani. Ebedi olan, hayır kayım olan Allah cizalı. Yani bunun dışında bir atasözü vardır ya, duvara dayanma yıkılır. İnsan dayanma ölür. Efendim filan kişi işte benim amcam dayım şu şu alkan var efendim. Beli öyle beli biliyor var gidiyor. Ne yıkıp gidiyor? Nedir baki ebedi olan? Allah için ece alıyor. da burada buyuruyor iki sıfatı Celal, ikram. Celal, azamet, kudret, rizet. Şeref Mevlamız'dan böylece ne dilerse olamak terimler. Neyse böylece. İki kardeş varmışlar. iki kardeş biri kendi ibadete vermiş ibadete vermiş kendisini devamlı namaz kılıyor konuklu zikrediyor ibadete kendisini vermiş diğeri de ilim sahibi olmuş ilim okumuş ama gerçek ilim okumuş tabi gerçek evrul ilim okumuş bir gün otururlar ki bunlar birdenbire yılan çıkıyor ortaya o ibadet eden namazı bozup kaçıyor bu kaçmıyor. Çağırıyor Gel karışın bakalım buraya. Neye kaçtın? Yılan çıktı. Peki yılan başı boş mu diyor? Bu yılan başı boş mu? Allah Teala'nın gözü değil mi yılan? Allah'ın takdirine değil mi? Allah'ın denetimine değil mi yılan? Allah izin vermezse yılan sana bir şey yapabilir mi? Bak, bu ne demek? İmanı yakın var. İmanı yakın mı Demek ki Mevlam celal ikram sahibi. Azamet sahibi, kudret sahibi. Bizze sahip yani azizdir Mevlam bize. Ama ikram sahibi. Bence. İkram eder Mevlam bana. Mevlam kulları verir, verir, verir. Kime verir? Şirun doğsa gene veriyor nimetini. Bak. Şu azamete bakın, bilse bakın Azamete bakın be. Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler. Şirun'la Nemrutlar Allah inkâr edenler, ben Allah'ım Rabb'im diyenler, velamırsın kesmeyeri gene. İkisi Kesebilir mi? Hemen keser, hemen keser. Efendim işte çok muazzam serveti var. İstirini alır. Serveti olabilir. İstirini alabilir ama Allah yedirmezse yiyemez yemekten. Allah yedirmezse bahi böyle. yedirmez bahi. Yine böyle burada soruyor: Rabbinizin hak nimetine yalanlarsın bakalım, hak nimetine. Yes eluhu mervis samawati vel ardi, göklerde yerde ne varsa kim varsa hepsi hep Allah'tan isterler. Yes eluhu ister, yalvarır ister. Ben, ben zul okul deniyor, akıl sahibi olanlar. Yani insan olsun, melek olsun, jinn olsun böyle. Gökteyden kim varsa, ne varsa hepsi, hepsi hep Allah'tan isterler. Yani bunların hepsi allah Teala muhtaçlar. Hepimize değil. Tamamdır. İhtiyatsız bir Allah cecağı diyor. Okulu ihlasla Allahü sammede Allah-u Allah-u Samet, dalıyla değil, Allah-u Samet'tir, samadaniyet, her şey ona muhtaç, bir şey muhtaç değildir. Yergek olmasa, yıldızlar olmasa, arş bir alem olmasa, Allah'ın şey eksik olmaz muhtemelen. Bazıları derler mesela işte, Allah benim namazıma muhtaç mı? Hayır, haşa, kesinlikle. Senin benim namazıma muhtaç değil. Yani insanların topu olsa ne, olmasa ne olur? Yani insan ne var Olmasa ne olur dünyada? Alem yine devam eder. Dünya olmasa ne olur? Bir gezegen alt tarafa kaç trilyon gezegen var? Galekselerde. Ne oldu? Bir şey olmaz böyle. Şey. Allah'ı somet. Hiç Allah muhtaç. Allah bir şey muhtaç değil. Bak yes elühü hek Allah'a yalvarır. Adam hastalanır. Nefes alamaz. Allah'ım sen bana şiva ver der bak. Açkan Allah'a yalvarır. Rızık işte Allah'a yalvarır. Bir gün peygamberimize iki kuş gelmişler. Biri atmaca. Biri serçe kuşu. Serçe kuşu önce geliyor. Akın atmaca kuşu geliyor. Kuş diyor ki, serşeye, Ya Resulallah, beni koru. Beni kapacak bu atmaca, yiyecek beni batmaca, Beni koru Ya Resulallah. Ve hızlı sığınıyor. E, Allah hocam ha? atmaca hemen geldi. Ya Resulallah, ne olur bana ver. Aç yavrularım yuvada. Ya aç yuvada. yavrularım. aç yuvada Ya Resulallah. O benim yem rızkım ver mi bana? Reganlar şaşırdı şimdi. Allah Allah. E böyle can derdinde, e Et derdini şimdi, aç yavrularım benim diyor, yavru peygamberimize peygamberlik o halde atmaçaya, ben elini kesip sana bir kabı yavruları vereyim onu size yavruları yedir, bunu bana bahşet eder. Değerli cevabı bir mülki, iki melek muştuları merkupta. İmtihanı gelmişti, peygamber gelmişti, efendim. Ama gerçek bu yani, efendi. Et derdinde, bir can derdinde. Demek ki serçe kuşluk güvecen kaşarırken o da ne yapıyor? Allah yavrularıyor. Allah rebbeler. Öbürü o da Allah'a yalvarıyor. Allah bana mu yakalmıyor rebbeler. Ne varsi yerde külte, her şey Allah'a yaln mutaşsa, hepsini yani. al terabeler. Şu solunun sisteminiz mi rebbeler? Ya yani bir soğuk almamız, bir solunun sistemi var, sistem. Yani organlar toplu mu bakın, bir solunun sistemi var. Bununla başlıyor terabeler. Ağzı açsa olmaz mı? Olur, gidip ağzına zorunlu olur. Alınmaz aslında. Zararlı. Yani burunda girene çıkıntılar var. Bakın. Burunda girene çıkıntılar var böyle. Ne yapıyor bunlar? Hava direkt gitmiyor. Gırtlığa gitmiyor. Evet boyunca hava. Girene çarpıyor bunlara çarpıyor. Girene çarpıyor böyle. Anka diyorlar bunlara. Girene çıkıntılara. Hava bunlara çarpıyor. Hava yön değiştiriyor. Hava hem ısınıyor biraz ısınıyor. hem de ne yapıyor? Havada zararlı madde varsa onlar yakalığını tutuyor burada. Burunda kıl da bunu da. Yani şu sisteme bakın, Allah'ın kurduğu sistem. Şu solun sistemi burundan başlıyor. Nefes borusunun özellikle bambaşka. İşte tüyler var böyle. Yapışkan tüy tüyü geldi. Gel tutuyor maddeyi bunlara. Işte. Akciye gidecek de orada ne oluyor? Hemen tahliye ediliyor. Gazlar akciye karışık girdiği halde daha buradan ok için alınıyor ama öbürleri hiç alırmadım falan Yani bunu Kur'an kim oldular? Hava tabakasını falan? Havat abukasını yaratan kim? Rızkını yaratan kim beraberce? yediren kim? Doyuren kim? Şifa veren kim? Verdan Be verecek. Yes <gülüyor> eluhu hu zamiri Allah razı gidiyor dedi. Yes eluhu ondan ister ona yalvarır. Ben fi semavati velerde varsa, külle yemin huvefi şe’nin. Allah her gün her an bir şey yapar, bir şey yapar. Allah her an böyle. Hastaya şifa verir, rızık verir, ekim verir, şunu verir, bunu verir, dertlere doğum verir, ölüm verir. E, kabirde yatanlar da var, mevtalar da var. Ya, kabirde insanların çoğu yer altında. yer altında böyle şey. Eğer çürüme olayı olmasaydı dünya dolar denize dolardı. Yani insan çürümese insan, ölen kişi çürümese bakınız ya. Allah'ın koyduğu düzena bakın. Yani nereye bakarsa bakalım, düşünelim Allah'ın koyduğu açça görünüyor burada. Bu düzen, dengeye bakın. Ya insan denen varır çürümese, ölen vahşi varır çürümese, bunu diğer varları ne olurdu? Ormanlar dağ gibi ceset olurdu, leş olurdu. İnsan bedeni dünya almaz ki bakın mı doluyor böyle, doluyor mezalları Yine böyle soruyor, Rabbinin hak nimetini almalısınız. Ey insanlar cinler yani. Seferu <Sessizlik> lüküm eyüse kalan. kere bakın senef rugu lekum sizin için Melam buyuruyor, fari olacağım. Yani özel, size yöneleneceğim. Kimlere? Ey kalan, ey iki ağırlık, iki sekil. İnsan cinlere Mevlam buyuruyor böyle. Yani mahşer yerinde, mahşerinde, Rabbim her an Mevlam her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi denetliyor, her şeyi yönetiyor Mevlam. kan dolaşığımız Allah'ın denetiminde, yönetiminde yani, karınca adam adışı Allah'ın yönetiminde böylece. Fakat hocam, olacak mahşer yerinde, mahşer yerinde insan zannedecek ki Allah'sı sırf iş yapıyor mahşerde. Yani herkes böyle böyle. Mümin kafir böyle. İlahi korku, azamet günahı böyle sarsacak böyle mahşer böyle. Mahşer yerinde böyle bir de Melam burada soruyor, hangimi yanarsın burada? Şimdi burada Melam şöyle buyuruyor, yanmayı aşırayan cinli ve insi, ey cinler toplumu, insanlar toplumu, toplukları. İmiz tetâatım enten füzü mi Eğer gücün yeterse. Yerin göklerin kutrunlarından çıkın bakalım, dışa çıkın bakalım. Yani kim haşa Allah'tan amıyorum derse, Allah'ın kanundan kurtulmak istiyorsa, yani ölmek istemiyor, Allah'ın yazdığı kader razı olmuyor, Allah Teala istemiyor, haşa Rabbimizin ulviyetini tanmak tam istemiyorsa, evne buyuruyor. Ey cin ve insanlar, çıkın bakalım benim ülkümden çıkın diyor. Yerlerden, göklerden, kutrundan çıkın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> La tenfuzune illa bir sultan. Ama çıkanmazsın ela buyuruyor. Ne gerek buna? İlla bir sultan, böyle bir güç de yok. Çıkanmazsın Mevla buyuruyor. Mesela bir samanyolu galaksiden çıkmak için ne gerekiyor? 100 bin ışık yılı gitme gerekiyor galaksi. Yani ışık ışık hızıyla, ışık hızıyla dilensan 100 bin yıl giderse ancak tek samayonlu çıkacak. O kadarın çapın kardeşi. çıkacak galaksi. Çünkü kaç milyara galaksi var, yani kaç trilyon ışık yılı var. Böyle şey, müellim buyuruyor yani ey kullarım benim mülküm için çıkamazsınız. O halde kalıyor bizlere Allah'ın uyetine talayıp kabul onun kanunlarına emirlerine teslim olmak, kadere razı olmak gelir. Bir onundur nesi çıkamazlar? beşeri inşallah. Bu da ceyhendeki kafirle ilgili. Yani haşa dünyada Allah'ın gereğini huriyeten tanamayanlar, baş kaldıranlar, isyadenler, Kur'an peygamber tanımayanlar, kendine bir de çağdaş diyenler onlar. Ne olacak bunlara bakalım cehennemde? Yürüsüle aleyküm ağa minnarin. Yürüsüle aleyküm ağa üzerinize merhameti gönderecek. Şuvasın şuvaz alev. Minnarin çok kızgın ateşten aşırı ısı ateşten alev bunları saracak. Her Koku bir alev saracak. Nuhasın bir de nuhas. Nuhas iki anlama geliyor. Biri zehirli duma, zehirli gazlar. İkincisi de erimiş bakır anlamına geliyor. İki anlama geliyor da bu. Ya ikisi olacak ya biri olacak bunların böylece. Demek ki Allah korusun kafirler, inkarcılar cehenneme girince daha bunlar girilip anda ateşten gelen bir alev. Aşırı korkunca bir alev Bunlar tam kuşatacak her taraf alev, her taraf. Bir de kara duman şeklinde zehirli gazlar ölmek olur orada. Ya bunların üzerine erimiş bakır dökülecek üzerine materaller. Evet. Fela tentesra, fela tentesra. Şimdi dünyada bazı kimseler makamına güvenir, etkisine güvenir. Velam biliyor Orada kimse kimseye yardımlaşamayacaksınız. Oğlu yanıyor cehennemde. Babası orada. Oğlu yanıyor cehennemde. Alem sarmış, duman sarmış. Bakır kapıdan dökülüyor. Feryat, çığlık atıyor. Ama durup oğluna bakamıyor muhtemelenler. Ana kadına bakamayacak cehennem böylece kimseye yardım yok, yardım yok. Ne gerekiyor? Dünyada o ateşten korunmak dünyada gerekmiyor. Dünyada böyle şey. Yani günah hepsinden kaçırmak gerekiyor. Günah diye bir şeyi küçümsememek gerekiyor. Bir gün Lokman Aleyhisselam'a oğlu geliyor. Oğlu da yeni yetişkin delikanın çarnağı yeni giriyor da oğlu. Arkadaşlar bunu kandırmışlar. Bir yere götürecekler bunu. Gideceği yerde de, de iyi değilmiş. Babasına geliyor. Babacığım, arkadaşlarım beni davet ediyorlar. Şeneye gideceğiz. Bana izni verir misin? Yavrum, izin ben nasıl vereyim? Allah bundan razı değil. O günah yavrum. O günah gireceksin. Ama babacığım be. Ama o küçük günah ediyor. Öyle pek günah değil orada diye. Küçük günah babacığım o. Peki yavrum, gel içeri alıyorum onu. Ocakta ateş yürümüş, korku, büyük kola var. Böylece. Yavrum diyor, ver bak elini bana, veriyor. Yavrum diyor, küçük parmağını sokayım ateşe diyor. Ha, baba dayanamıyor, yanar diyor. Ee, bak yavrum diyor, bir parmağın dayanamıyorsun ateşte burada böyle. Diyor. Nasıl yanaacaksın böyle diyor. Yani küçük günah dedin diyor, eğer küçük parmağınsa diyor, sen küçük parmağın dayanabilirsem git versin yani dünyada bunun düşünmemiz şarttır, Zorunlu şart. Çünkü Mevlam Vaden aleyna inna kunna failin. Müce Allah Mevlam buyuruyor. Büyük onun. aleyna. Vaat ediyorum. Bize vaat olsun. İnna kunna failin. Bunu yapacağım. Mevlam. Kıyamette kopacak. Kişi çekilecek. Allah korusun inkarcılar cebeye girecekler. Yine Mevlam soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz bakalım. O azam mesela Mevlamızın. Şimdi geliyor ayet Kereme kerime kıyamete ilgili. Bu ayet-i de anlamı aşağı yukarı günümüzde meydana çıktı. Yani günümüzde böyle. Mevlam buyuruyor. Böyle feyzen şakkat-ı semâ-ü feyzen şakkat-ı gök yarıldığı zaman ve kânet verdeten gül renginde gül şeklinde olacak keddihan kıpkızıl bir saatiyen yani deri gibi hadi yani erimin gibi olacak bu ayet-i Yıldızların dağılması ile ilgili. Mevlam başka tekerlemelerde. Bismillah. İz-i saman fataret ve iz-el kevakibin Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağıldığı zaman kıyamette böyle olay olacak. Yani olayında. Gök yarılacak ve yıldızlar dağılacaklar. Peki nasıl dağılacak yıldızlar acaba? İşte allah bu hatıka beni bunu bilirim o derler. Nasıl olacak? Yıldızlar gül renginde kırmızı gül şekli alacaklar, alacaklar ve kızıl saadian yani deli gibi ya da erimiş zeytinin gibi. Erimiş zeytinyağı gibi yanacaklar, olacaklar. Şimdi bu konu tabii bir kuran mucizesi bu da. Kur'an mucizesi. Nasıl oldu? Bugün bilimsel olarak aşağı yukarı bu. Biliniyor muhtemelen. Mesela güneş. Nedir güneş? O da yıldızdır. Orta yıldızdır. Yani güneşten daha çok bir da var, kışı da var. Orta yıldızdır güneşimiz. Güneşte bir enerji var. Enerji. Mesela bizler doğal gazla bina şunda bunda ısınamıyoruz bile zaman geliyor çok havas aşırı soğuk oldu mu ısınamıyoruz bile yani bizler bir apartman daireyi ısıtmada aciziz bizler bakın belamızın yarattığı güneş ne yapıyor dünyamızın dışında nice geceleyenler daha etabı var ısıyor bunlara böylece. Peki nereden enerji geliyor güneşe enerji kendinden muhtemelen Güneşte hidrojen, yıldız aynıdır kural tabi. Atomlar var hidroj atomlara var. Serbest halde yani şekilde halinde dört tane hidrojen atomu şekilde birleşiyorlar bir helyum atom şile dönüşüyorlar. Fazlası enerji çıkıyor. Her saniye bakınız her saniye dört milyon ton kütle enerji saçılıyor etrafa. daha da da böyle saçılıyor böyle. Güneşin dış yüzünde ısı altı milyon derece. Altı bin değil. Güneşin dış yüzünde ısı altı milyon derece. Merkezde oraya da artar. Arta, merkezinde tahminen on beş milyon derece ısı var güneşte. Şimdi bazı yıldızlar bu bilim olarak günümüze bu kanıtlanmış. bu. Bazı yıldızlar. Zaten yıldızın ve ömrü yıldızlarında. Yani her canlı faridir ya. da bir canlı varlıktır. Bir maddede varlıktır. Onda bir ömrü vardır. Dedi bunun ömrülere de bir yıldızın hidrojenin tükendi mi? Ölüyor bak muhtemelen. Hidrojen tükendi. Şimdi günümüzde adamlar inceliyorlar. Acaba güneşteki enerji daha ne kadar devam edebilir? Hesaplıyor olay, kitaplıyor olay tabi, çarpıyor çıkarıyorlar, bakıyorlar ki güneşteki de 175'i hidrojen. Daha zaman var diyorlar. Yani daha kıyafet kopmaz demek istiyorlar. Yani şöyle bir olay da var. Bu da bilim süre kadar kanıtlanmıştır. Bazı yolluzlar hidrojenini çabuk tüketiyorlar, birden tüketiyorlar. Yıldızlar bazen böyle. Yani bir yıldız tabi güneşimizde saniyede ne kadar hidrojen tüketecek? Allah'ın denetiminde takdirinde. Bazı yıldızlar hidrojeni çabuk tüketiyorlar. Ya bazen birini tüketiyorlar. O zaman ne oluyor işte? Ne oluyor bak muhtemelen o böyle. Hidrojeni böyle birdenbire Helyuma dönüşünce, yüzün tükenince muazzam bir enerji artık rakamları sıkan muazzam korkun bir enerji meydana geliyor. O yıldız, o yıldız bir helyum koruna dönüşü, Kor oluyor. O dönüşüyor böyle. Fakat genişliyor böyle. Genişliyor, genişliyor, genişliyor, patlıyor. İnfrak ediyor, patlıyor böyle. Patlıyor. Patlığı zamanlarda kıpkırmızı, kırmızı gür rengini alıyor ve gül şeklini alıyor bakın müteremler Bakın Allah bize bela verebileceğe. Yani bu ancak bu da yakın bir zamanda bilim olarak bu da kanıtlanmışlık konusu konu vereceğe. Yani yıldızların da ömürleri hidrojenle bağlı. Bir yıldız hidrojen tükettiği anda da oluyor, birden bu enerjiye dönüşüyor, koku bir helyum kuran dönüşüyor, genişliyor genişliyor, infazda patlayıp. Gül alıyor. Tabi dalga gidiyor işte. İşte adı cemaatimiz huana kıymetinin değerini bilemiyor muhtemelen. Bilemiyoruz. Bir yavdu'nun biri yeni bir kasabaya gitmiş, şehre gitmiş. Zenginmiş kendisi de çok, meşhurmuş da. Oraya gidince tabi eskiden kiralı ev yok eskiden, kendi evi ya hadi gitti yere ne yapıyor bir ev arıyor satın alacak evi evladınken çünkü soruşturuyor güzel bir ev buna tavsiye ediyorlar ya diye zengin olduğu için işte filan bir ev var çok güzel bir ev ev gidiyor dışarıya bakıyor ev şimdi evi beğeniyor ev sahibi kim çağırıyorlar ev sahibi geliyor bu senin mi benim Bakın, fiyatını sormuyor bu ev senin mi benim bu evi sen mi yaptın? Sana babandan mı kaldı? Ben yaptım efendim işte yeni böyle, alamıyorum bir şey böyle. Oğlum Allah'ım bunu sende. Neden efendim? Madem sen bunu yaptın, sen de buna bir zahmetin var. Yani sen bununla bir şey çektin, sen bununla uğraşın sen buna. Sen bunun kıymet değerini bilirsin böyle. Ama babadan kalsaydı anlaşılır bir muhtemelen böyle. Şimdi bizler de sahibi kirama göre yani haşla Miras yedi gebiz mutrender. Estağfirullah'ın her biri Kur'an yoluna çiçek, her biri işince gördü der Ateşi atıldılar böyle, dövüldüler, şöyle asuz bırakıldılar böyle, derileri yüzüldü. Öldürdüler sahabeler böyle. O kadar çiçekte bunlar Kur'an yolunda. Onlar İslam'ın konakımı deri biller bunlar ambel. Buna bunlar. Biz yazdaki günümüzde Kur'an-ı bilemiyor Bu yolda çile çekmediğimiz iş yapmak. Çekmediğimiz iş yapmak. İşte bugün inşallah burada bırakayım bu konuyu inşallah muhteremler. Kur'an-ı e sarılalım böyle. Yani, Kur'an-ı Kerim Allah kelam bakarlar. Hep bilen bu mucize bunlar böyle. Hep mucize. buna görüyoruz. İlahi Teala Fatiha.